Ağuzzo bilyahim ne Şeytanı Rjim Bismillahi R-Rahman ve nesda'ynu hu ve neslaafiru ve nağuzzo bilyahim in ve <Özich> misiyata <otros> madina Men yehdihi Allahu ve men yudil falahadiyle ve eşhedu en la ilahillallah wahtehu la shirkile ve eşhedu en muhammedan abduhu ve rasulu Ma ba'd. Fı inna istaqal hadis iktabullah ve khair alhedi hedi muhammedin sallahu li <Jersey> vesle ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin Hadis dersimizde tabiin tabakasından Süleyman bin Mihram el-Ameş'in hal tercümesine kalmıştık. Süleyman bin Mihram el-Kâhili, Ebu Muhammed el-Kûfî'dir. Aslen Taberistanlıdır. Hicri 61 senesinde bir rivayete göre Hüseyin radıyallahu anh'ın vefatı gününde Kufe'de doğmuştur. Enes radıyallahu anh ile karşılaşmış, ona yetişmiştir. Fakat ondan işitmemiştir. İşittiği sabit olmamıştır. Enes radıyallahu işitme işitmede halde rivayette bulunmuştur. Yani e, munkatı olarak rivayet etmiştir. Zeyd bin Rehb'den, Ebu Vail Şakik bin Seleme'den, Ebu Şeybaniden, Hayseme bin Abdirrahman el-Cufi'den, Saad bin Ubeyde'den, Ebu Sufyan Talha bin Nafi'den, İbrahim el-Nehayi ve daha pek çok kimselerden rivayette bulunmuştur. Kendisinden de El-Hakem bin Uteybe, Ebu İshak es-Sebi'i, Abdullah bin İdris, e İbnül Mübarek, e El-Fudayl bin İyad ve daha pek çok kimse rivayet etmişlerdir. İbnül Medini onun 1300 hadisi olduğunu söylemiştir. El-Ecli ve Nesai, Sika ve ağırbaşlıydı demişlerdir. İbn-i dedi ki, El-Ameş, dört haslette akranlarını geçti. O akranı arasında Kur'an'ı en iyi okuyan, en fazla hadis ezberleyen, feraizi yani miras taksimini en iyi bilen idi. Ayrıca bir haslet daha zikretti. Muhtemelen e, Ravi hatırlamıyor bunu. Şube dedi ki, hiçbir kimse beni hadiste el kadar tatmin etmedi. El-Hakim İbn-i Mayin'den şöyle dediğini rivayet ediyor senetlerin en güzeli El-Ameş, İbrahim, Alkame Abdullah Silsilesidir. yani i̇bn Mesud radıyallahu anh birisi sonra El-Ameş, Ez-Zühri El gibidir dedi o ise El-Ameş'i Ez-Zühri El gibi olmaktan tenzih ederim çünkü Ez-Zühri mal ve mükafat alır Emevi oğullar için çalışırdı El-Ameş ise fakir, sabırlı sultanlardan uzak takva sahibi ve Kur'an alimiydi diye cevap verdi İbnül Medini şöyle demiştir. Ümmeti Muhammed'e ilmi 6 kişi ezberleyip nakletti. Bunlar Mekke'de Amr bin Dinar, Medine'de Ezzühri, İshak-ı Sebi'i ve El-Ameş, Basya'da da Katade ve Yahya bin Ebi Kesir'dir. O 84 yaşındayken 145. senesinde vefat etmiştir. Said bin Cübeyr Said bin Cübeyr bin Hişam el-Esedi, el-Valibi Arapların azatlısı Ebu Abdullah el-Kufi'dir. i̇bn Abbas radıyallahu anhadan, i̇bn i̇bn Ömer, İbn-i Makil, i̇bn Hatim, Ebu Mesud el-Ensari, <gülüyor> Ebu Said el-Hudri, Dahak bin Kays el-Fihri ve başkalarından rivayet etmiştir radıyallahu anh. Kendisinden iki oğlu Abdullah ve Melik, Yala bin Hakim, Yala bin Müslim, Ebu İsa el-Sebi, Ebu Zübeyir, Muhammed bin Müslim el-Mekki, Bukeyr bin Şehab, Sabit bin Aclan, Cafer bin Ebil Mughire, El Mughire bin Numan ve başkaları rivayet etmişlerdir. Amr bin Meymun babasından şöyle naklediyor. Said bin Cüber, yeryüzünde herkesin onun ilmine muhtaç olduğu bir zamanda vefat etti. Ebu Kasım et Taberi dedi ki, o Sika imam ve Müslümanların hüccetidir. İbn-i Sika'da şöyle der, o fakih, abid, fazıl, muttaki bir kimseydi. Kulfe kadılığı sırasında Abdullah bin Utbe bin Mesud için yazardı. Yani onun yanında katip idi. Sonra Ebu Bürde bin Ebi Musel Eşari için yazdı. Onun katipliğini yaptı. Daha sonra i̇bn eşasla ile birlikte Kurra topluluğu arasında sefere çıktı. i̇bn Eşas mağlup olunca yani bu i̇bn Eşas ayaklanmıştı zamanın yöneticisine. i̇bn Eşas mağlup olunca Said bin bir Mekke'ye kaçtı. Bir müddet sonra Halik bin Abdullah el-Kasri onu yakaladı ve Haccac'a gönderdi. Haccac Hicri 95 senesinde onu öldürdü. O öldüğü zaman 49 yaşındaydı. Kufe halkı i̇bn Abbas'a gelip bir fetva sordukları zaman onlara Said bin Cübeyr'i kastederek İbn-i Ümmit dehma sizin aranızda değil mi derdi. İdam edilmek üzere başı kesilirken La ilahe illallah, La ilahe illallah dedi. Üçüncüyü tamamlayamadı. Haccac bundan sonra başka kimseye musallat olamadı öyle korkunç bir hastalığa, mide kanserine yakalandı ki bir müddet sonra öldü. Yahya bin Said şöyle dedi. Said bin Cübeyr'in mürselleri, yani direkt Allah Resulü'nden yaptığı rivayetler, benim nazarımda Ata ve Mücahid'in mürsellerinden daha üstündür. O Mücahid ve Tavuz'tan daha alim idi. İshak Mevla Zaide, yani Zahide'nin azatlısı İshak, ona Ömer'in babası İshak bin Abdullah el-Medeni denir. Yani Ebu Ömer künyesiymiş. O Ebu Hureyre, Ebu Said, Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu anh'ından rivayet etmiştir. Kendisinden <gülüyor> oğlu Ömer, Ebu salih es Semman, El-Ala bin Abdirrahman, Yahya bin Ebi Kesir ve başkaları rivayet etmişlerdir. Ahmet bin Rişdin şöyle der. Ahmet bin Ebi Salih'e İshak bin Abdullah ve İshak Mevla zaideyi sordum. İkisi de aynı şahıstır dedi. Yani bunlar farklı kişi değil, ikisi birdir. Yani İsa Mevla Zahide'nin isminin İsa bin Abdullah olduğunu belirtmiş oluyor. İbne i Hatim dedi ki, Ebu Rere'den rivayet eden İshak el-Medeni meçhuldür. Ebu Hatim, onun hakkında Ebu Züra ile münakaşa ettim. Onu tanıyamadı. Ona dedim ki, İsa Ebu Abdullah'ın Malik'in rivayet silsilesinde gelen ve Ebu Rere'den rivayet eden Ebu Abdullah olması mümkündür i̇bn Ben Bunu bu İbn i i̇bn zikreder. İbn-i ve el de sıka olduğunu söylemişlerdir. İsmail bin İbrahim el-Hicazi, İsmail bin İbrahim bin Abdirrahman bin Abdillah bin Ebi-Rebiya el-Mahzuni el-Medeni'dir. Babasından, Muhammed bin Kabel Kurazi'den rivayet etmiştir. Kendisinden de Es-Sevri ve Fudail bin Nümeyr, Veki ve daha başkalar rivayet etmişlerdir. Ebu Davud o sikadır dedi. İbn-i sikatında tabiinden ve etta tabiinden olarak zikreder. Yani e, burada İbn-i bir tespit sorunu olduğundan dolayı böyle şey yapıyor. Burada tabiin olması söz konusu bu ravinin. Çünkü sahabeden kimseye karşılaştığı e, bilinmiyor. Ebu Hatim, İsmail bin İbrahim'in alim olduğunu söyler. Hicri 169 senesinde ifade etmiştir. Yahya bin Ubeyt, Ebu Ömer el-Behrani el-Kofi'dir. i̇bn Abbas radiyalanmadan rivayet etmiştir. Kendisinden Ebu İsaq el sebii El-Ameş, bin Ebi Enise, Muhammed bin Abdurrahman, Haccac bin Erta'ya ve başkaları rivayet etmiştir. İbn-i mayn Kadir der. Ebu Zura Leisibihi be sun yani onda bir sakınca yoktur. Ebu Hatim Saduk demiştir. İbn Ebn Sıkatında zikretmiştir. Yezid bin Umeyye Ebu Sinan Ed Dueli el Medeni'dir. Sinan isminin Rebiya olduğu da söylenir. Ali r.a. İbn Abbas'tan Ebu Waheed Leysi'den r.a.ından rivayet etmiştir. Kendisinden de Zeyd bin Esle, Nafi ve Ezühri rivayet etmişlerdir. Ebu Zura o sikadır der İbn Nipans sikatında zikrederek şöyle der: Hişam bin İsmail onun Aliye Ali radıyallahu anh'a istedi fakat o e, imtina etti yani kabul etmedi. Bu kari ülke kebirinde onu sikattan sayar. İbn Abdilberde sahabe arasında zikreder. Hicri 80 ile 90 seneleri arasında ifa etmiştir. Haneş bin El Mu Temir ona İbn Rebiya El Kinani Ebu Mu El Kufî de denir. Ali Radyalant'ten, Vabisa bin el Ebu Zer, e, Zer Radyalant'ten rivayet etmiştir. Burada El Kindi derken herhalde yine bir yazım hatası var burada. Kendisinden Ebu İshak Es-Sebi'yi, el, el Hakem bin Uteybe, Simak bin Harp, İsmail bin Ebi Halit ve başkaları rivayet etmişlerdir. İcli Sikabir Tabi'dir der. Ebu Ahmet el Hakim, Leysebil Metin İndehum der. Yani hadisçilere göre çok da kuvvetli değildir. der. Ukayli ve başkaları onu zayıflar arasında zikrederler. İbn-i Azim, Mutrahun der. Yani rivayetlere atılmış birisidir der. i̇bn Medin'i kendisinin Ali Radiyaland'den, kendisinden de El Hakem bin Uteyben rivayet ettiği söylenen Haneş bin Rebiya'yı tanımıyorum demiştir. Yani meçhul olduğunu ifade ediyor. Onun hakkında Ebu Davud Sikadır dedi. Bukhari, ''Yetekellemûne fi hadisi yani rivayetlerini eleştiriyorlardı der. ''Nesai'de leyse bi kaviyyin'' kuvvetli değiller. İbn-i la ''la yuhteccubi'' kendisiyle hüccet getirilmez dedi. İbn-i Medine'ye göre Haneş bin el-Mutemir, Haneş bin Rebiya'dan farklı bir kimsedir. İbn-i Haneş bin el-Mutemir, Haneş bin Rebiya diye bilinen kimsedir. El-Mutemir onun dedesiydi. O verdiği haberlerde çok vehmeden, yani çok yanılan bir kimseydi. O Ali Radiyaland'dan Sika kimselerin rivayetlerine benzemeyen şeyler rivayet etmekte tek kaldı. Bu yüzden hadisiyle hucet getirilmez oldu demiştir. İbn-i ve Ebu Naim onu sahabeden sayarlar. Meşhur olan o tabidir. Bunun sebebi onun mürsel rivayetleri bulunmasıdır. Yani direkt Allahın Resulü'ne dayandırdığı rivayetler olduğu için sahabi zannetmiştir Ebu Naim fakat sahabe değildir. Ez Zübeyir bin Hureyk, bu İbn Hureyk el-Cezeri, İbni Kuşeyr'in Mevlasıdır. Ebu Umame ve Atabine Nebi Rabah'tan rivayet etmiştir. Kendisinden Muhammed bin Seleme el-Harrani ve başkaları rivayet etmiştir. İbni İbhan Sıknatın'da zikreder. Ebu Davud, Teğmim Babında ondan tek bir hadis rivayet etmiştir. İbni Seken bir hadis hariç ondan Ebu Davud'dan başkası rivayet etmemiştir der. Yani kütübiste sahiplerinden kimse rivayet etme sadece bu Davud tekbir hadisinin rivayet etti demiştir. Ebu Davud ez Zübeyr'den nakletti hadisin sonunda leyse bil kavi demiştir. Kuvvetli değil demiştir. Tarih Kutni de onun hakkında innehu leyse kavi yani mutlak ki o kuvvetli değildir dedi. Yakub bin Ebi Rabah Kureyş'in azatlısıdır, Hicazlıdır. Babasından Halid bin Abdullah bin Kaysan'dan, Safiye bin Şeybeden, Ebu Zübeyr'den, Ez Zührî'den ve başkalarından Rivayet etmiştir. Ondan kendisinden daha büyük olan Ebu Amr bin el-Ala, Zem'a bin Salih, Ömer bin Zer'el-Hemedani, Ambesa bin Vaydel kureşi Şube, İbn-i Mübarek, Abdülrezzak, Mekki bin İbrahim ve başkalar rivayet etmişlerdir. Ebu Talip Ahmet'ten naklen, onun hakkında Münkerül Hadis demiştir. Yani bu Münkerül Hadis ifadesi, Ahmet bin hambel kullandığı zaman özellikle tek kaldığı rivayetler, yani rivayetlerinde tek kalmasına işarettir. Ebu Züra Ennesai İbn-i onun hakkında zayıf demişlerdir. Ebu Hatim, reisebil metin, kuvvetli değil, yuktebu hadisuhu, yani hadis yazılır ama kuvvetli değil demiş. Yani bu kişinin rivayeti şahit olarak getirilir ama tek başına hüccet olmaz. Ebu Ahmet bin Salih şöyle der, onun sayı hadisleri vardır, o hadisi yazılan kimselerdendir. Ondan garip hadisler de nakli olunmuştur. yani tek kanallı hadislerde gelmiştir. Özellikle ondan Ebu İsmail el-Müettip, Zem'a ve Ebu Kurre rivayet ettikleri vakit daha çok zayıf hadisler söylenmiştir. Yani bu, bu kanalla gelir zaman e bunlar genellikle zayıf gelmiş. İbn-i İpan bu zatı Sikad'da zikreder. Onun hakkında zamanın rivayeti hariç hadisi muteberdir denilmiştir. Yani şayet bu raviden yani Yakup bin Ebi Rabah'dan rivayet eden kişi zema ise zema bin Salih ise o zayıftır. Ama başkaları rivayet ediyorsa e, zayıf da olabilir, sayık da olabilir. Hicri 55 senesinde 83 yaşındayken vefat etmiştir. Evet, buradan sonra etbaud tabiin tabakası geliyor. Tabiinden sonra gelen tabakaya etbaud tabiin veya tabiut tabiin denir. Bir tabakanın ricalinde rivayet azalmaya, hadisler geniş bir şekilde yazılmaya başlanmıştır. Bu tabakada biz bu tabakadan oldukları bilinen şu zatları hal tercemesiyle vereceğiz. Abdullah bin Abdillaziz bin Cüreç, kısaca İbn Cüreyç. Malik bin Enes, Süfyan Nes Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Muhammed bin İshak bin Yesar, bu meşhur siyer sahibi İbn-i İmam-el-Leys yani Leys bin Sad, Abdullah bin Lehiya, Muhammed bin İdris Şafi, Hamze bin Abdillah, Hamze bin Muhammed bin Hamze, Muhammed bin Saib el Kelbi, Muhammed bin Said el Maslub, Ziyad bin Muhammed, Mukatil bin Süleyman, Hamze bin Nücey, Muhammed bin Ziyad el-Yeşkuri ve Hamze bin Ebi Hamze el-Cezeri. Tabi bunlar bugün yetişmeyecek ama bir kısmını hal tercümesine aktaracağız. Abdülmelik bin Abdülaziz bin Cüreyç. Yukarıda herhalde Abdullah diye geçmiş. Abdülmelik bin Abdülaziz bin Cüreç. İbni Cüreç el-Emevi, Ebul Velid ve Ebu Halid el Mekkidir. Yani iki tane künyesi var meşhur oldu. Ebu Velid ve Ebu Halid diye. Aslı Türktür. Ee, o Rukayka kızı Hukeyme. Babası Abdullah bin Cüreyş'ten, Ata bin Ebira'dan, İsah bin Ebi Talha'dan, Ezühri'den, Ata'l Horasan'dan, İkrime, Musa bin Uhbe, Ebu Bekir bin Ebi Müleyke, İsmail bin İsmail bin Muhammed bin Sa'd Cafer sadık Hasan bin Müslim, Süfyan Süleyman el-Ahvel, Abdullah bin Kaysan ve başkalarından rivayet etmiştir. Kendisinden de iki oğlu Abdullah Aziz yani Abdullah Aziz bin Melik bin Abdullah bin Cüreyç. Yani bu babası da Abdullah Aziz bin Cüreyç, onunla karışmasın. Onun oğlunun ismi de Abdullah Aziz. Abdullah ve Muhammed Evzayi Kays bin Yahya bin Said el-Ensari, El-Kays ee, el başka, El-Kays ve Yahya bin Said el-Ensari, Hammad bin Zeyd, Abdülvehhab es-Sekavi, Musa bin Tarık, Müslim bin Halid el-Zenci, İbnül Mübarek, Veki, Muhammed bin Abdullah el-Ensari ve daha pek çok kimse rivayet etmişlerdir. Talha bin Ömer el Mekki şöyle anlatıyor. Hata'ya senden sonra kime sorarız dedim. O da eğer yaşarsa bu gence dedi. İşaret ettiği İbn-i Cüreyc idi. Ali i̇bn baktım ki isnad altı kişi üzerinde dönüyor dedikten ve onları saydıktan sonra şöyle nakletti. Onların ilmi bu ilimde yani hadis ilminde eserler veren kimselere intikal etti. Mekke'de Abdülmelik bin Cüreyc onlardandır. Velid bin Müslim'den el ve daha başka kimselere ilmi kimin için tahsil ediyorsunuz diye sordum. İbni Cüreyş hariç hepsi. Kendim için dediler. İbni Cüreyç ise insanlar için tahsil ettim dedi. Yani başkalarına faydalı olmak için tahsil ettim dedi. Yahya bin Said'den biz İbni Cüreyç'in kitaplarını emin kitaplar yaplandırırdık. Abdullah bin Ahmet'ten babama kitapları tasnif edenlerin ilki kimdir diye sordum. İbni Cüreyç ve İbni Ebi Arube dedi. Yani demek ki bunlar hadis Risalesi olarak ilk e, Risale yazan kimseler. İbn-i Arube el-Harrani'nin e, availi bize ulaşmıştır ama İbn-i Cüreyc'in hatırlamıyorum. Yani o eser bize ulaştı mı ulaşmadı mı hatırlamıyorum. Yahya bin Said'den İbn-i Cüreyc Saduk idi. O haddeseni deyince bunun manası işittim demektir. Yani semitu manasındadır dedi. Eğer akbarani derse bu da kıraat demektir. Yani İbn-i has olarak İbn-i Cüreyc yani bana tahdis etti, rivayet etti dediği zaman işittim demektir. Ama akbarani derse yani bana haber verdi dediği zaman bu kıraat demektir. Yani kıraatla aldığı zaman bir rivayeti İbn-i akbarani demiş, karaatu dememiş de akbarani demiş. İbn-i dedi ki o Sikadır. İbn-i Sikat'ını da zikrettikten sonra şöyle der. O Hicaz'ın fakihlerinden, okuyucularından, yani Kari, Kur'an e, hafızlarından ve her şeyi güzel yapan alimlerinden idi. O tedlis de yapardı. Demek ki e, Abdülmelik bin, Abdülaziz bin Cüreç an lafzıyla rivayet ettiği zaman buna dikkat etmek lazım. O rivayet zayıf olabilir. Yani arada başka bir ravi söz konusu olabilir. İcli'den o Mekkeli bir sıkadır. Darekotin şöyle der. İbni Cüreci'nin tedlisinden kaçınız. Yani sakının. Onun tedlisi çirkindir. Çünkü o ancak mecruh bir kimseden işittiği zaman tedlis yapar. Yani arada cerh edilmiş bir ravi varsa onu gizlemek için onun ismini zikretmez de onun divayda aldığı kimseyi zikrederek tedlis yapardı. O hicri 80 senesinde doğdu 150'de vefat etti. Öldüğü zaman yaşı 70 idi. Malik bin Enes. Malik bin Enes bin Malik bin Ebi Amir bin Amr bin el Haris bin Osman el Himyeri. Ebu Abdullah el Medeni el Faki. Hicret Diyarı'nın imamı, İslam büyüklerinden biri Hicri 90 senesinde doğdu o Amir bin Abdullah bin Zubeyr bin Lavam'dan, Nuaym bin Abdullah el Mücemmir'den, Zeyd bin Eslem'den, Nafi Mevla bin Ömer'den, Humeyde Tavi'l'den, Ebu Hat Seleme bin Dinar'dan, Salih bin Kaysan'dan, Zühri'den, Safvan bin Süleym'den, Ebu Zinat'tan, Muhammed bin Münkedir'den, Abdullah bin Dinar'dan, Yahya bin Said'den, Cafer bin Muhammed es Sadıktan Zeyd bin Rabah ve daha pek çok kimseden rivayet etmiştir. Kendisinden de Zühri, yani burada gördüğünüz gibi Zühri'den hem kendisi rivayet etmiş, hem de kendisinden Zühri rivayet etmiştir. Yani bunlardan müdebbeç rivayet söz konusu olabilir. Zühri ile İmam Malik'in müdebbeç rivayetleri çıkabilir yani. Yahya bin Said el-Ensari Yezid bin Abdullah İbnül Hadi ve diğer şeyhleri El-Evzai, Es-Sevri, Verka bin Ömer, Şube bin el-Haccac, İbni Cüreyç, Leys bin Sa'd, İbni ve diğer akranı, Ebu İsa el-Fezari, Yahya bin Sa'd el-Kaddan, Said el-Kaddan, Abdurrahman bin Mehdi, Hüseyin bin el-Velid el-Nisaburi, İmam Şafi İbnül Mübarek, İbni ve İbnü'l-Kasım, Kasım bin Yezid, Yahya bin leyyubel Mısri, Said bin Mansur ve başkalar rivayet etmişlerdir. Harmele İmam Şafii'den şöyle nakleder: Malik tabiinden sonra kulları yanında Allah'ın huccetidir." Yani kullar üzerinde Allah'ın huccetidir. Musab İmam Malik'ten şöyle naklediyor: "70 kişi benim ehil olduğuma şahitlik ettikten sonra ancak fetva verdim." Yani 70 kişi bana icazet vermedikçe ben fetva vermedim. Manu Nisa şöyle der, Malik'i işittim şöyle diyordu, Ben sadece bir beşerim, hata da ederim, doğru da söylerim. Benim görüşlerime bakınız, eğer onlar sünnete muvafıksa onları alınız, değilse atınız. Nesai şöyle demiştir, Benim nazarımda tabinden sonra Malik'ten daha üstün, ondan daha kudretli, ondan daha sika, hadis yönünden ondan daha emin, zayıf kimselerden rivayeti ondan daha az bir kimse yoktur. Abdülkerim hariç o Metruk rivaye olan bir kimseden hadis rivayet etmemiştir. Yani sadece bir tane metruk raviden rivayet etmiş. Onun dışında metruk ravilerden nakilde bulunmamış. İbn-i katında şöyle der. Malik Medine'de fukaha arasında sağlam kimseleri seçen ilk kimsedir. O hadiste sika olmayanlardan yüz çevirmiştir. O sadece sayı olanları alır ancak fakih dindar, fazletli ve takva sahibi sika kimselerden rivayet ederdi. Şafii de bu yolu tuttu. Yani bunlar mutlak değildir. Buna rağmen İmam Malk'in mesela muvattağında şeyhler arasında zayıf raliler vardır. İmam Şafii'nin hocaları arasında, yani kendisinden rivayet aldığı kimseler arasında, İmam Şafii sika da dese başkalarının nezdinde metruk olan, işte Muhammed bin Müslim Ezzenci gibi, halde Ezzenci gibi, estağfurullah, ee, İbrahim bin Muhammed gibi başkalarının zayıf oluşunda ittifak etti fakat Şafi'ni sıka gördü kimselerde vardır İbn-i Uyeyne şöyle diyor biz sadece Malik'in asarını ta ta ta takip ederdik biz şeyhe bakardık eğer Malik'ten yazmışsa ne hala? yoksa onu terk ederdik Ebu Cafer et-Taberi'den i̇bn Mehdi'nin İmam Malik'ten daha akıllı bir adam görmedim dediğini işittim el Hulasada şöyle nakledilmiştir. İbnül Mehdi, aklı İmam Malik'ten daha kâmil, taklası ondan daha çok olan kimse görmedim. Muhammed bin İsa Kısl-ı Sekafi'den Bukhari'ye soruldu. O da Malik, An-Nafi, an, i̇bn Ömer dedi. Yani en kuvvetli tarikin, en sağlam tarikin Malik, o Nafi'den, o da i̇bn Ömer'den diye gelen e, zincirdir dedi. Bişir bin Ömer ez zehranide Malik'ten bir adam sordum. O kimseyi kitaplarımda gördün mü dedi. Yani bir rica hakkında. Ravilerden birisi Malik'e soruluyor İmam Malik de diyor ki, benim kitaplarımda ondan rivayet gördün mü? Adam hayır diyor. O zaman şöyle dedi. Eğer o sika olsaydı kitaplarımda mutlaka görürdü. Ali bin Medini'den, Yahya bin Said'in, Nafi'nin kendisinden rivayet eden arkadaşları, Eyyub, Abdullah ve Malik'tir dediğini işittim. Ebu Lehiya'dan, Ebu Lesvet Muhammed bin Abdirrahman 136 senesinde bize geldi. Ona Medine'de kim fetva veriyor dedik. Orada işi olmayan bir genç var. Adı Malik'tir dedi. Yani başka bir işi yok. İlimle uğraşmış. Hüseyin bin Urve Malik'ten şöyle nakleder. Ez zühri bize geldi ve 40 kadar hadis söyledi. Rebiya ona burada dün senin söylediklerini ezbere okuyacak bir kimse var dedi. O da kimdir o dedi. Malik'i kastederek İbn-i Amir dedi. E gelsin bakalım okusun dedi. Ben onun rivayet ettiği hadislerden 40 tanesini okudum. Dinledikten sonra benden başka bu hadisleri ezberlemiş olan bir kimsenin kalmadığını sanmıştım dedi. Yani Zühri bir mecliste bir 40 tane hadis söylüyor. O anda İmam Malik bunu ezberliyor. Ertesi gün bunu tekrar ettirince bunları benden başka ezberebilen kimse yoktur zannediyordum diyor. İmam Malik'in menkıbeleri... Anlatmakla bitmez. Hicri 119 yılında 89 yaşında oldu halde vefat etti. 179 yılında estağfurullah. Burada yine şey e, yazım hatası var. Hicri 179 yılında 89 yaşında oldu vefat etti. Baki kabristanına defnedilmiştir. Evet. Etba'ut tabiinden daha sayılacaklar çok. Süfyan-ı Sevri ile bir sonraki derste ee, devam edip tamamlayacağız etbaat tabin tabakasında yani raviler hakkında bilgi olmaz kabilden. Bunlar sika raviler. Aşağıda yani sonraki derslerde e, metrok olan tabi, tabi raviler de gelecek. Nitekim tabinden olan raviler arasında meçhul ve zayıf olan raviler de zikredildi dikkat ederseniz. Yani e, meşhur ve sika olanların yanında zayıf olanları da zikrediyoruz yani rivayet kültürü açısından bunlar birincil diye Subhaneke Allahumme bi'amdik ve eşhedene ilahillen tevatürle şirkelek ve estağfuruke ve töbilek